45. İlminin müs'atini ve karihasının genişliğini ve zekasının feyzini ve yüksekliğini anlatmak istemiştir. Cevap: 56 senelik hayatı ilmiyesi böyle temeddühlere ihtiyaç bırakmadığı gibi ahir ömründe şahsını temeddühten bütün bütün çekindiği, yalnız hakiki imaniyenin beyanında yanlış etmediği ve sırf Kur'anın feyzinden iktibas ettiğine dair beyanatı böyle hotfuruşane bir surete çevirmek büyük bir iftiradır. Hatta o yanlış doğru da olsa meşhur Abdülvehhabî Şirani ve Muhyiddîn-i Arabî gibi pek çok ehli hakikat ulema tahdis-i nimet nevinde bu tarz ihsanat ilahiyeyi çok defa kitaplarında zikretmişler. 46 47 Kendi kerametine o kadar inanmıştır ki ilahi ve tabii olan birçok hadiseleri kendisinin ve Risale-i Nur'un kerametidir der. Cevap: Bu hatasında birkaç vecihle yanlışı var. İlahi ve tabiiyi olarak iki kısma ayırmak ve tabiata da bir hisseyi icat vermek dinde bir yanlış olduğu gibi Risale-i Nur'a ve şakirtlerine gelen zulmün aynı zamanında zelzele gibi müteaddit hadiselerin tevafukları Risale-i Nur'un makbuliyetine ve bir sadaka-i makbule hükmüne geçtiğine bir işareti gaybiyedir demesini tefahur zannetmek iftira olduğunu herkes bilir. 48 Risale-i Nur'un tokadı olarak vasıflandırmaktadır. Cevap, bunu müdafatımda pek zahir bir hata olduğunu ispat ettiğimiz gibi, Risale-i Nur'un tokadıdır denilmemiş, belki Risale-i Nur sadakayı makbule gibi belaların def'ine vesile olmasından, o gizlendiği ve müsaade edildiği zamanda bazı belalar fırsat bulup başımıza gelir denilmiş, bu ise adalet-i ilahiyenin bir tokadıdır. 49- Muhtelif yerlerde olan zelzeleler ve seylâplar, Risale-i Nur'un şiddetli birer tokadı olarak vuku bulmuştur. Cevap: Cevabı mükerrer verilmiş bir hatayı tekrar etmek, garazkârâne bir yanlıştır. 50-51 Bu seylâp ve zelzelelerden Risale-i Nur'un ve bin netice kendisinin kerametiyle kurtulmuşlardır. Ve masumlar ve çocuklar o belalardan zarar görmüşler, Said bunu izah etmemiş ve edememiştir. Cevap: Risale-i Nur'un mükerrer yerlerinde yazılmış ki, zalimlere gelen musibetlerde masumların teref olan malları sadaka ve vefat edenler de şehit hükmünde olduğunu beyan bu yanlışını ve sathiliğini gösterir. 52 Hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu inkar yoluna sapmak gibi bir tezada düşmüştür. Cevap: Risale-i Nur'dan Kader Risalesi olan 26. sözün sırrı kaderi emsalsiz bir surette beyanı ve imanın erkanlarını Risale-i Nur'un harika bir tarzda ispatı meydandayken böyle bir iftira garazkarlıktan başka bir şey değildir. 53 Nur şakitlerinin bazıları ona bir mehdilik de tevcih etmişlerdir. Cevap: itiraz namemde kat'i hüccetlerle onun bu hatası reddedilmiş hem hiçbir vakit, değil böyle büyük makamları, belki küçük Medih ve hüsn Zan ile nefs-i emmaresine bir benlik vermemek için reddettiği mahkemelerde de görülmüştür. 54. Mücedditlik ve büyük makamlar veren şakirtlerinin hitabelerine, enaniyet ve tefahura olan meyli icabı itiraz etmeyerek, bu teveccühleri kabul ettiği göz önündedir. Cevap, bu hatasında kaç vecihle iftira var olduğu, İtiraz namemde ve bu cetvelde kaç yerde ispat edilmiştir? 55. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh ilmi hakikat itibariyle şakirdi olduğundan manevi evladı olabilirim demesiyle kendine atfedilen makamlara liyakatını kabul etmiş görülmektedir. Cevap: Bedi manasında olan Celceluti'ye kasidesinde İmam Ali'nin radıyallahu anh çok cihetlerle Risale-i Nur'a sarahat derecesine yakın işaratı içinde Bediüzzaman ismini Risale-i Nur'a vermesinden bana emaneten verilen o ismi, Risale-i Nur'a iade ettiğimi yazmışım. Bununla beraber ben de manevi Ali Bey'den sayılabilirim demekten maksadım, bir kısım müctehitlerin ve alâ âlihi ve sahbihi duasında, seyit olmayan fakat ehli takva bulunanlar, o duada dahildirler dediklerinden, o umumi duada benim de bir hissem bulunması için ricakarane bir tevildir. Yoksa o hatakârane mana hiç hatırıma gelmemiş. 56. Ahmet Feyzi'nin risale başında Said'in 2,5 sayfalık yazısıyla Ya eyühel muzzemmil ayeti kerimesinden ebced hesabı ile kürdî kelimesi çıkarılmış. Cevap: Burada benim iki sayfecik yazıma Ahmet Feyzi'nin hakkımda mübalağa kerane medihlerini kabul ettiğim manası verilmiş. Hata etmiş. Çünkü benim o mektubum Ahmet Feyzi'nin dikkatini ve ilmini takdir ile beraber hakkımdaki haddimden ziyade hüsnü zanlarını cerh ve tadir için yazılmıştır. Hem ayetin manayı işareti tabakasından riyazi ve evcedi bir tevafukla üstadına karşı bir mana çıkarıp hizmetine bir makbuliyet alameti olarak yazmış. Böyle şeylere yanlış denilmez ki medarı mesuliyet olsun. Olsa olsa ilmi bir hatadır, siyasete teması yoktur. Yine Ahmet Feyzi'nin Risale-i Nur'un müsellem faziletinin bir parçasını kendi üstadına isnat etmesi ve bu zamanın bir hidayet vasıtası olduğunu demesini medar-ı mesuliyet görüyor. Halbuki herkes sevdiği bir adam hakkında mübalağa kerane ve ifrat kerane methüsenâ etmekte örfen, adeten ilmen dahi hata olmadığı halde hiç münasebeti olmayan bir sözdür. 57 Böyle acip davalarla belki bir zaman peygamberliğini dava ile hezeyan hali başlamış oluyor. Cevap, bunun bu iftira ve isnat ve hatasından el billah derim. Böyle hiç kimsenin hatırına gelmeyen ve bizi bilen hiç kimseyi kandırmayan isnatları, elbette kanun, siyaset ve idarenin haricinde bunda dehşetli bir mana hükmediyor ki, şeytanın da kimseyi inandıramadığı iftira ediyor. 58 ihtiyar risalesinde yedinci rica gibi bazı risaleleri halkı devletin aleyhine teşvik edecek harekette ve mahiyette görülüp, Eskişehir Mahkemesi'nde mahkumiyetine karar verilmiş. Cevap, bu da zahir bir hatadır. Yedinci rica ve ihtiyarlar risalesi, değil sebebi mahkumiyet ve emniyeti ihlal etmek, belki çok cihetlerle beni zulümden kurtardığı gibi, Eskişehir'deki kanaat vicdaniye ile verilen hafif ceza da tesettür risalesinin bir meselesi içindir. Makamı iddianın dikkatsizliği ve sathiliği ile böyle yanlışlar oluyor. 59 Hüsrev Altınbaş Türk harfleri kanununa aykırı olarak Asay-ı Musa ve Zülfikar gibi mecmuaları Arap harfleriyle yazmış. Cevap: Şimdiye kadar Kur'an harfleri ve hattı Türk milletinin hattı kadimi olduğu halde Latin harflerini, Türk harfleri deyip, Kur'an harfleriyle Asay-i Musa'yı yazan Hüsrev'i mesul etmek, birkaç vecihte yanlış olduğunu ehl-i insaf anlar. 60-61-62-63 İstinad ettiği hadisler zayıf ve hatta mevzu olmakla beraber, tevilleri yanlış ve aslı yoktur. Cevap Bütün ümmet bin seneden beri telakki bil kabul ettiği, ve alemi İslam içinde az bir kısım ulemanın başka tevillerle bir derece zafiyetine hükmettiklerine mukabil cumhur-u ve ümmeti Muhammed'iye kabul ettiği ahir zamanda gelen bazı hadiseler hakkındaki muhtelif rivayetleri tevil yani mümkün bir ihtimal manasıyla bu zamanda vukua gelen ve gözle görülen hadiselere tam mutabık çıkmasını beyana dünyada hiçbir ehli ilim yanlış diyemez. Faraza o hadislerden birisi mevzu da olsa, mevzun manası hadis değil demektir. Yoksa manası yanlıştır demek değildir ki, darb-ı mesel nev'inde ümmet o rivayeti kabul etmiş. Bu nevi tevilata yanlış diyenler, kaç cihette yanlış olduğu gibi, ümmetin telakkisine ihanet ve hadisleri inkardır. Ve süfyana dair hiçbir hadis yoktur. Varsa mevzudur diyen, müddeyi hiç hadis kitaplarını okumadığı, Belki Kur'an'ın surelerinin ne kadar olduğunu bilmediği halde biri 1 milyon, diğeri 500 bin hadisi hıfzını alan İmam Ahmed İbn Hanbel ve İmamı Buhari gibi müçtehitlerin böyle külli ve umumi bir tarzda cesaret edemedikleri halde o müddeyi, külli bir surette ve umumi bir tarzda Süfyan hakkında hiçbir hadis yoktur, varsa mevzudur demesiyle haddinden binler defa tecavüz edip büyük bir hatayı irtikab etmiş. Farz muhal olarak hadisle olmasa ümmeti İslamiye'de bir hakikat içtimaiye ve müteaddit defalar eseri görülmüş vaki ve hak bir hadiseyi istikbaliyedir. 64. İrsiyette kadın ve erkeğin müsavatı aleyhinde olduğu gibi medeni kanunları kabul etmediğinden inklap aleyhindedir. Cevap: 30 sene evvel medeni kanunlara istinat edip Kur'anın bir iki ayetini tenkit eden, ve Doktor Duzi'nin kitabını ifsat için neşreden bir iki münafığa karşı bazı ayetlerin cerhedilmez bir tarzda tefsirini şimdi yazılmış gibi telakki edip medar-ı mes'uliyet etmek, Kur'an'ın o ayetlerini inkar etmek hükmünde bir hatadır. 65. Süfyan ve bir İslam Deccalı, Mustafa Kemal olduğu 5. şuada anlaşılıyor. Cevap Beşinci şu'a, külli bir surette çok zaman evvel müteşabih bir hadisin bir tebilini beyan etmesi ve itiraznamemde kat'î cevabı verilmesi, bu zahir yanlışı ve medar-ı mes'uliyet olması büyük hata olduğunu gösteriyor. Eğer mes'uliyet varsa, bu ince, külli manayı, böyle cüzi bir şahsa tatbik edip, mahkemede teşhir eden kimse mes'ul ve suçlu olur. 66. Şapka fes gibidir, iman ile hiç alakası yoktur. İman ise tamamen vicdani ve kalbi olduğunu sait bilmekten acizdir. Cevap: İslam uleması ve müçtehitleri ve şeyh-ül İslamlar, hususan İmam-ı Azam, imanı zedeleyen çok alametleri ve harekatları kaydettikleri halde, hususan şapka ve zünnarın kitabul kelamiyede dahi ulemanın imanın muktezasına münafi olduğunun ittifaklarına karşı böyle sözleri yazan ne kadar hata ve yanlış olduğunu divaneler de anlar şapka hakkında itiraznamemdeki beyanat ve risale-i nur'daki iman-ı tahkiki'nin harika hüccetleri Said'in idrakinde acizdir demesini yüzüne çarpar 67 68 şapkanın küfür alameti ve devamı ısrarı da dinsizlik olması üzerinde çok durmaktadır şapkanın giyilmemesi için propagandaya ve kendi tabirlerince mücadele ve mücahedeye giriştikleri görülmektedir. Cevap, itiraznamemde dört beş yerinde gayet kat'î bir surette bu yanlışın ne kadar manasız olduğunu gösterir. 69. Nur talebelerinin şapka giymeyerek bere giydikleri müşahede edilmiştir. Cevap, nur talebelerinin umumu değil, ehli takva olanlar, hususan hayatı ı ile alakası az olanlar, lüzumsuz, manasız, secdeye mani olan şapkayı giymediklerini, medar-ı mes'uliyet zanneden, kendisi hakikat ve adalet ve maslahat-ı millet nazarında mes'uldür. 70. Şapkanın küfür alameti olması ve sayılması bir iman haline geldiği gibi. Cevap, 40 sene evvel İstanbul ulemasına verdiğim cevabı, mahkemede beyan ettiğim gibi, bütün ulema İslam'ın istimal ettiği bir tabiri, yalnız bana isnat etmek, ve bunu da bir iman haline geldiğiyle tabir etmek hem İslamiyete hem ehli ilme hem bana karşı bir ittiham değil divanecesine bir ihanettir ona iade ediyorum 71 medreselerin ve tekyelerin kapanmasından ezan ve kamet'te Allahu ekber denilmemesinden bunlar ahir zaman alametlerinden sayıldığından inkılap hareketlerine karşı bir kışkırtmak istediği anlaşılmıştır cevap 40 sene evvel bir iki hadisin tevilini beyan ettiğimi ve diyanet riyasetinin ulemasının yeni icatlarının fetvasına karşı 15 sene evvel yazdığım bir risaleyi reddetmeyip bana ilişmedikleri halde. Bu meseleyi şimdi medara bahsetmek, adliye kanunuyla hiçbir münasebeti yok. Makâm-ı iddia eski nakaratı tekrar edip, bin dereden su toplamak nev'inde isnat etmesi, hem yanlış hem hata hem de idareye bir zararı muhtemeldir. 72. Beşinci şu an, meselelerini herkese göstermek caiz değildir, mahremdir ihtarını yapmayı unutmamıştır. Cevap, her bahane ile bizi perişan etmek isteyen gizli düşmanlarımızın şerlerinden tahaffuz ve müddeyi gibi sathice manalar verilmemek için, bu mahremdir, herkese gösterilmesin denilmesini bir suç sayıp ve suçunu ikrar ediyor manasına çevirmek, zahir bir yanlıştır.